Ekoloji hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın deniz yedik. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Bugün farklı bir konu, yani daha doğrusu Türkiye ile ilgili değil, evet. Yunanistan'dan bir, Harkidiki'de bir altın mücadelesi konuşacağız, öyle mi Deniz Hanım? Evet, öyle konuşacağız ama bütün bu Taksim Gizli Parkı'ndaki mücadeleyi ve oradaki baskıyı görünce ben buradaki bir yerden küçük bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Sizinle. Öncelikle Atina'dan selamlar. Selamlar. Atina'nın Exarchia semtinde Navarino parkı var. İmar planında ağaçlıklı alan olarak gözüken yeri belediye yıllardır otopark olarak kullanma iradesini sürdürünce oranın halkı birleşiyor ve biz burada egzoz kokusu istemiyoruz. Biz çocuklarımıza yeşil alan istiyoruz deyip parkı işgal ediyorlar. 12 saat içinde bütün betonlar her şey sökülüp yerine ağaçlar dikiliyor. Yaklaşık 5 yıldır altında park, e, halkın kullanımında. Yani yeni doğmuş çocuktan 90 yaşındaki teyzeye herkes orada. E, tamamen onların kendi alanı ve e, mücadele ederek kazanılmış bir yer. Polis zaman zaman saldırıyor. Bütün halk, bütün mahalleli birlikte buna karşı koyuyorlar. E, dolayısıyla Taksim Gezi Parkı'ndan gelen görüntüleri görüp, gerçi... Polisin çekildiği haberi geliyor ama bu sabah evet. 83 yaşındaki o amcanın ağaç diken görüntüsü olsun orada direnen insanlar olsun sivillerin çadır yakmaya çalışması olsun bir dayanışma örneği olarak bunu anlatmak istedim öncelikle. Böyle örnekler var parklar halk tarafından kullanılabiliyor dolayısıyla orada direnen arkadaşlara öncelikle selam gönderiyorum. Evet, evet, biz altın... de sabah konuştuk onlarla. Evet, evet e, e, tahmin ediyorum. E, altın madenine gelirsek, e, Yunanistan'ın kuzeyinde hakikaten bir cennet köşesinden bahsediyoruz. Aslında Büyük İskender'den beri altın madeni olarak kullanılan bir alan orası. E, ama bu sürecin vahşileşmesi, öncelikle İkinci Dünya Savaşı'nda özelleşmeyle oluyor. E, 79'larda, e, ...işlerinin sonunda tekrar devletleştiriliyor. Ama asıl... ...bugünkü mücadelenin başlaması... ...95'te tamamen özelleştirilmesi. Ve üç tane tepeyi... ...kendi içine alan bir bölgenin... ...tamamen altın alanı... ...olarak ilan edilmesi. Ee, orada tabii ki... ...Siyanolüç yöntemiyle altın aranarak başlanıyor. Aynı zamanda... E, ...patlamalar da e, yapılıyor. Ve oradaki halk artık... ...şişeması hale geliyor. E, Aynı zamanda çok yakında olan deniz kırmızı ve kahverengiye bulanıyor. Yani insanların tamamen kullanılmayacağı bir şekilde. Aynı zamanda oradaki insanlar arsenik ve siyanür içeren asit yağmurlarına da maruz kalıyorlar. Arka arkaya süren kimyasal kullanımları dolayısıyla. Burada özel şirketler arasında devletin yaptığı bir aracılık var. Oranın danıştayı diyelim Yüksek İdare Mahkemesi bu izinleri iptal edince ilk şirket iflas ediyor. Şirketin iflas ettiğini görünce çok üzülen devlet, onu derhal alıp 3 gün içinde bir başka şirkete devrediyor ve bu aracılığı yani yok pahasına yapıyor. Dolayısıyla oradaki halk bütün bunlara çok sinirli. Bütün Yunanistan bunlara sinirli. Her gün hemen hemen bu konunun el olduğu toplantılar düzenleniyor ve halk birlikte olup e, köyün ve o dağ alanının etrafını tindiriyorlar ve e, kimsenin geçmesine izin vermiyorlar böyle bir mücadele var dolayısıyla şimdi özetleyeceksek e, birincisi bu işte dağın çevrilmesi ve kimsenin oraya alınmamasından dolayı bir ceza davası sürüyor bir yandan da bütün bu ruhsatlar izinler iptaller onlara dair bir e, idari dava devam ediyor ben burada ikisini de takip etmeye çalışıyorum. Ee, Eylül'de duruşması olacak... ...ceza davasının... ...şevi ve Koleji hareket Avukatları olarak... ...izliyoruz diyebiliriz. Evet, bu arada... E, ya, ...benim de naçizane bir şey geldi... ...aklımda önerim var... ...Yunanlı dostlara... ...bir tanesi bu işte altın davasının... ...yapıldığı yere de bir... ...parkada... E, ...Kral Midas Parkı... ...adı verilebilir mesela... <gülüyor> Ee, öbür sözünü ettiğiniz işgal edilmiş parka da Büyük İskender Parkı dersek bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Çünkü böyle hallediliyor herhalde anladığım kadarıyla. Yavuz'un sen film diyerek. Evet. <gülüyor> ben öneriyorum o zaman bunu. Evet siz götürün lütfen bu önerimizi. Onlar bizden Belki de Solon derler. Artık bilemiyorum hangi kral. Belki o. de Alexis derler. Hiç belli olmayabilir bu hikaye. <gülüyor> Alex. Alex. Zaten Navarino, Alex'in öldürüldüğü yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta ve onun adıyla anılıyor diyebiliriz. Evet. evet. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederiz evet, Deniz Hanım. İzlediğiniz teşekkür İyi günler, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Ekoloji Hareketleri Gündemi